Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Nuaym bin Mesut radıyallahu anh. Cahiliye karanlıktı. Bilginin üzerinin örtüldüğü ve bütün bir Mekke'nin koyu bir karanlık içerisinde kaybolduğu bir zamandı. İnsanlar cehalet içerisinde yaşıyorlardı. Çünkü bildikleriyle amel etmiyorlardı. İnsanların yüzlerine cehaletin gölgesi vuruyordu. Çünkü Allah'ın hudutlarını çiğniyorlardı. İnsanoğlu, en kadim dostuyla muhabbetini kesmiş, Hazreti İbrahim'den kendilerine emanet bırakılan mübarek topraklara içkili basma gafletine düşmüştü. Gatafa'nın bir kolu olan Beni Eşca kabilesinin reisi olan Nuaym bin Mesud da sekret halini maddede arayan isimlerden birisiydi. İslamiyet'i kabul etmeden önce Medine'de bir Yahudinin evinde misafir bulunduğu sırada İçkinin tesiriyle sarhoş olunca yükünün büyük bölümü külçe ve gümüş olan eşyadan meydana gelen bir Kureyş kervanı hakkında konuşmaktan kendisini alamamıştı. Bunu dinleyen bir sahabinin durumu Allah Resulüne bildirmesi üzerine hicretin üçüncü senesinde vuku bulan Karede seriyesi hazırlanmış ve kervan bütün mallarıyla birlikte ele geçirilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de müşriklerle savaşmak üzere yola çıkacağını öğrenen, ancak kuraklık yüzünden meydana gelen kıtlığı bahane ederek savaşmak istemeyen Ebu Sufyan, bu sırada Mekke'de bulunan Nuaym bin Mesud'u, Müslümanları sefere çıkmaktan vazgeçirmesi karşılığında kendisine 20 deve vereceğini vaad ederek Medine'ye gönderdi. da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip, Kureyş'in hazırlıklarını abartılı bir şekilde anlatarak bu seferi engellemeye çalıştı. Nuaym bin Mesud'un hayatının dönüm noktası ise, Hicret'in beşinci senesinde meydana gelen Hendek Savaşı esnasında gerçekleşti. Gatafan kabilesiyle birlikte Medine yakınlarına gelen Nuaym, gizlice resul Ekrem'le görüşerek Müslüman olmak istediğini ve bunu kabilesinin henüz bilmediğini söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bunu saklamaya devam etmesini ve düşman güçlerini birbirine düşürmek üzere casusluk yapmasını istedi. Harbin hileden ibaret olduğunu ve gerektiğinde gerçek dışı bilgilere de başvurabileceğini ifade etti. Bunun üzerine Nuaym, önce Kureyş'le müttefiklerinin yanında yer almaya karar veren Beni Kurayza ile görüşerek, onlara bu cephede yer almamalarını, zira Medineli olmayan müttefiklerinin savaştan sonra yurtlarına döndüklerinde yalnız kalacaklarını ve Müslümanların da kendilerini Medine'de yaşatmayacağını anlattı. Bu yüzden de Kureyş ve Gatafa'nın eşrafından bazı kimseleri teminat olarak yanlarına almadan onlarla birlikte savaşmamalarını tavsiye etti. Nuaym bin Mesud radıyallahu anh daha sonra Ebu Sufyan'ın yanına giderek beni Kurayza'nın yaptıklarına pişman olup Müslümanlarla anlaştığını bu anlaşmaya göre Kureyş'ten ileri gelen bazı kimseleri öldürmek üzere kendisine teslim edeceklerini Buna karşılık beni nadir Yahudilerinin topraklarına geri dönmelerine izin verileceğini anlattı. Böylece kabileleri birbirine düşürdü. Nuaym bin Besut radıyallahu an endek gazvesinden sonra Medine'ye hicret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine çıkacağı zaman İslam ordusunun yanında yer almaları için onu kabilesine elçi olarak gönderdi. Mekke'nin fethi esnasında kendisini aynı maksatla Makil bin Sinan'la birlikte görevlendirdi. Hz. Ömer'in halifeliği sırasında Huzistan bölgesinde yaşayan Müslümanları taciz ettiği bildirilen hürmüzan Farisi üzerine gönderilen takviye birliklerinin başına Sa'd bin Ebu Vakkas tarafından Nuaym bin Mukarrin ile birlikte Nuaym bin Mesud da getirildi. Allah Resulünden Müseylemetül Kezzab'ın gönderdiği elçi ile ilgili olayı nakleden Nuaym bin Mesud'un Hz. Osman radiyallahu anh'ın hilafeti yıllarında, Hz. Osman'ın hilafetinin sonunda veya Hz. Ali radiyallahu anh'ın henüz Basra'ya gelmeden önce Cemel vakası sırasında vefat ettiğine dair 3 adet rivayet bulunmaktadır. Salatü selam,